evvelki derslerde İbrahim aleyhissalatu vesselamın kendi kemali yani olgunluğu büyüklüğü beyan edilmişti onun milletinin dininin hak ve hakikat olduğu ondan yüz çevirenlerin ahmak ve sefih olduğu beyan edilmişti bu derste de Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın başkalarını tekmil ettiğini diğerlerini yetiştirdiğini diğer insanları kemale erdirmek üzere onlara nasihat ve vasiyetlerde bulunduğunu beyan ediyor. Estağfirullah Ve Vassa tam manasıyla tavsiye etti. Vasiyet etti, emretti. Neyle biha? O milletle. Ve vassa, son derece vasiyet etti, tavsiyede bulundu biha o milletle. Yani İbrahim Aleyhisselam diniyle. Hangi dindi o? İslam. Kim vasiyet etti İbrahim'i? İbrahim Aleyhisselam. Kime? Benihi oğullarına. İbrahim aleyhisselamun Vesselam'ın kefsillerde rivayet edildiğine göre sekiz tane erkek evladı var İsmail Aleyhisselam annesi Hacer İshak Aleyhisselam annesi Sare altı da Kantura isimli validemizden var Sare validemizin vefatından sonra Onlardan da Medyen, Medayin, Zemran, Yakşan, Neşbuklu isimli yani sekiz tane erkek evladı var. İbrahim Aleyhisselam oğullarına vasiyette bulundu. Ve Yakup, Yakub Aleyhisselam da oğullarına vasiyette bulundu. Yakup Aleyhisselam Mısır'a girince, Mısır, işte Yusuf Aleyhisselam'ın Maliye Bakanı olduğu şehir, ne vakit oraya girdi artık millet kutlara tapıyor, o zaman oğullarına bu vasiyeti yaptı. Ki, peygamberler çocuklarına ne vasiyet ediyorlar? Bizim gibi şu tarla kime kalacak, e şu arsa kime kalacak, şu daire şunun, bu şunun, bu, bunun değil. Ne vasiyet ediyor? Bu vasiyetleri biz de çocuklarımıza yapalım. Bir an evvel, ölüm ansızın gelmeden, Allah muhafaza için çoluk çocuk kötülerle görüşe görüşe kötü arkadaşlardan tesirlenerek neuzübillah düzelemeyecek bir hale gelirler o kötü ahlak onlara da sirat eden onlara da cehenneme çekil vasıyetin nasihatın çok tesiri var ana baba nasihatının duasının Tabii sen belki tesirli konuşamıyorsan, doğru dürüst anlatma kabiliyetin yoksa millete anlatanların yanına getireceksin. Sohbetlere getireceksin. İlla ne edeceksin, edeceksin? Bu hakikatleri millete duyuracaksın. Ya beniye Hem İbrahim Aleyhisselam bu vasiyeti yaptı, hem de Yakup Aleyhisselam. İkisi de oğullarına ölmeden evvel ne dediler? Ey oğullarımız İnne Allahe Muhakkak allah Teala Hazretleri istafa Seçti Leküm sizin için et dine Dini mübini İslam'ı seçti Allah size Bütün dinlerin Safvesi Hulasası gözdesi Güzidesi Kendi nazarında katında Tek hak din olan İslam'ı seçti Verdi nasip etti فَلَا تَمُوتُنَّ Ama şimdi Müslümansınız diye bu iş düzelmiş demek değildir. Çünkü insan Müslüman olarak doğar, Müslüman olarak yaşar ama kafir olarak ölebilir. Bela burada. Müslüman anadan babadan, Müslüman memlekette doğar. Müslüman olarak yaşar, hatta namazlı, abdestli yaşar. Oruçlu, haclı, sohbetli, zikirli yaşar. Son nefeste imanı kurtaramayabilir. Son nefes çok mühimdir. ''Fela <Sessizlik> temutunne'' <Sessizlik> ''Asla ölmeyin ha'' e Ne demek ölmeyin, gelimiz de mi? Değil. İlla ölecekseniz E mutlaka öleceğiz O zaman ve dün müslimun Müslüman olarak ölün Gavur olarak ölmeyin Müslüman olarak ölmek elinizdedir Ölmemeyi Allah elinize vermedi ama Gavur olarak ölmemeyi elinize verdi İslam üzere yaşarsanız İslam üzere sebat ederseniz Allah sizi İslam'dan ayırmaz ama ara sıra Yahudi Hristiyanların keyfine uyarsanız o zaman bilmem. O vakit garanti veremeyiz. Arkadaşlar su testisi su yolunda kırılır. Bu yolda devam sebat edenler bu yolda ruhlarını teslim edecekler. Herkes ne için yaratıldıysa o yola kolaylıkla gider. Rabbimiz ona o yolu kolay eder. İ'melû ''Amele devam edin'' Fekülüm müyesserul limâhul Herkes ne için yaratıldıysa, nere için yaratıldıysa ona muvaffak edilir. Cennet için yaratıldıysa Allah sana cennet amellerini kolay eder. Cehennem için yaratıldıysa Allah sana cehennem işlerini kolay eder. Kolay eder deyince Allah hepsini aynı etti ama senin nefsin, senin şeytanın sana cennet tarafını zor gösterir, cehennem tarafını tatlı gösterir. Sen de... İsteğini gücünü o tarafa kullanırsın. Allah da onu sana. Allah zorla bir şey yapmaz. Şimdi kış kıyamet demeden, soğuk demeden, karbuz demeden e kalkıp geliyorsun. E gele, geleceksin tabii ne demek? Bu yol bırakılacak yol mu? Ama bu ne meselesidir? bir irade meselesidir, bir kudret meselesidir isteğini, gücünü kullandın sabahtan beri niyet ettin azmettin, karar ver. Allah da yarattı, nasip etti, geldin şimdi gelirken yolda baktık, top oynuyorlar ya bak adam isteğini, gücünü kullanmış para da vermiş enayi gibi bu saatte koşturuyor soğuk bu soğukta ne olacak belli değil terleyecek, soğuyacak, donacak, ölecek hiç düşünmüyor be açıkta çıplak oynuyor ya sen geleceksin camiye e, elhamdülillah bir tarafımız açık yok tamlayan bir şey yok oturduk sıcak hallara altımız halı tahta oturduk elhamdülillah hele benim altım için sıcak battaniye ne iyi ya e, Allah yoluna geleni mahrum etmez demek istiyorum bu kadar kolay işten kaçar Sabaha kadar koştur, nefsin keyfine koşturur. Bu işi ona zor getirir. E neden? Nasibi yok. Cehennem için yaratılana içki, kumar, faiz, fuş, Hep o yollar... Hoş gelir. Bu yollar acı gelir, zor gelir. Bir saat duramaz, patlar. Bak bize de burada durmak ne kadar zevk veriyor. Elhamdülillah, ya bu nimeti nasıl öderiz şükrünü, bu? en büyük nimet Allah'ın bize bu, çünkü ebedi cennetler buna bağlı, onun için bu yoldan ayrılmayalım ki bu yolda ölelim. Kırk sene silah taşırsın, lazım olmaz, bir kere evde bırakırsın, hırsız çıkar, lan dersin senin için taşıdın bu kadar sene, niye gelmedin? Namaz kılarsın, oruç tutarsın, ibadet, zikir falan, hacra ilahislam gelmez. Biraz da dersin nefsin keyfine uyayım yahu, çok yoruldu ibadet, ibadet bitmek bilmedi. Biraz keyif yapayım derken, hacra ilahislam gelir. E ben bu kadar ibadet zamanlarında niye gelmedin? E istirahat de ibadettir. Allah'ın rızası üzere uyusan ibadet. Allah'ın rızası üzere çalışsan ibadet şeriat ve sünnete uygun olarak ne istirahat yapsan meşru şekilde hepsi ibadet ama sen Yahudi Hristiyanların keyfine uyayım dersen ya, o isyan masiyet orada yakalandın gittin <gülüyor> karı koca televizyon seyrediyorlar Beşiktaş'ta bir evde seneler evvel kadına bir kalp krizi gibi bir şey tuttu efendi bana bir şey oldu ne oldu falan Hemen televizyonu kapattım. Niye kapatıyorlar acaba ya? Böyle bir şey oldu mu niye kapatıyorlar acaba? Çalsın da. E adam ölür belki. Ölçün çalsın ne fark eder? Demek yani yaramıyor değil mi? E ölüye yaramayan diriye yarar mı? Her an ölebilirsin. Madem o vaziyette ölmek istemiyorsun orada ne oturuyorsun? Ölüm sana mı soracak? Ansızın gelecek. Ne şekil ölmek istiyorsan o şekil yaşa. Adam kapattı, Yasin okudu falan bir şeyler de biliyor. E kadın da bir rahat etti, oh dedi bir nefesin falan güzeldi herhalde iyileştim. Ya şu program nerede kalmıştı bir baksak? <gülüyor> Duramaz. Açtılar, bakarken öyle herifte bakarken kadın gitti. Adamın da haberi yok, ansızın gitti öyle. O program bitti bakıyor ona nasıl diyor falan diyor, bir de bakıyor hiç ses yok. Yani iki dakika sabre sen ile gideceksin. Kur'an okulurken, Yasin okulurken ölse insan çok iyi bir haldir, imanına şahitlik eder bu iş. İyi alamettir, Allahu Alem. E şimdi ne lüzum var film seyrederken ölmek? istemez insan yani, ben şahsen istemem siz ister misiniz yani? E istemezsen işte öyle mecliste durma. Nerede ölmek istersin? Ha, orada bulun. Orada çok bulun. Bak ne diyorlar? Ancak Müslüman olarak bölün. Ey oğullarımız! Size en büyük emanetimiz din-i İslam emanetidir. Aman arkamızdan İslam'dan ayrılmayın. İslamsız Allah'a gidenin hiçbir dini, diyaneti, ibadeti kabul edilmeyecek. İslam'dan gayrı hiçbir din makbul değil, hiçbir yol çıkmaz. Ahirette perişan olursunuz. İnşallah aleyhillah. Ve men yebteği dinen feleyi kubele minh Ve huve fil ahireti khasirin <Sessizlik> Sadakallahu'l-azim İslam'dan başka din arayanın Hiçbir ibadeti, iyiliği kabul edilmeyecek. Dünyanın yetimlerini, miskinlerini, fakirlerini yedirse, doyursa, baksa, yollar, çeşmeler, köprüler, hastaneler, yurtlar, yapmadık iyilik bırakmasa, bütün dünya halkına iyilik etse, İslam'dan gayri dinle gelenin hiçbir şeysi kabul değil Allah ım. Bu ahirette perişan olacak. Evdeki hesap çarşıya uymayacak. Hiçbir yaptığından ettiğinden hayır, bereket görmeyecek Allah'ım. Bu ehl-i sünnet vel cemaat inancının dışında bir inanca sahip olarak ahirete gittin mi hiçbir şey bekleme ya. Cehennemden başka. Onun için ne olacak neslimiz? Ne olacak arkamızdan gelecekler ya? Bunlara din emaneti bırakmamız için çoluk çocuğun hiç Dünya madde menfaat derdine düşmeden bir an evvel Kur'an-ı Azimüşşan'ı bir yüzünden okumasını Hafızlık yapmasını Arapça okumasını manasını anlamasını Şu cemaatlerden sohbetlerden ta kafası ermeye başladığından itibaren nasibini almasına Çok dikkat edelim ki Arkamızdan gözümüz açık gitmesin ya Yoksa bizden yaratılanlar cehenneme giderse Bizim parçalarımız ateşe nasip olursa bu bize çok üzüntü veriyor işte. anası da olsan kurtaramazsın babası olsan alim olsan veli olsan ne olsan kurtaramazsın yarın ahiret bu çarşıya benzemez burada zenginlik söker şöhret söker rütbe söker hasep nesep her şeyden bir fayda var dünyada ahirette yok Fatıma anamız Radıyallahu anh'a vefat etti. Kabre gömülürken sahabe-i kiramdan bazıları kabre seslendiler. Dediler ki sana kim geliyor biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatıma Hazreti Ali'nin Radıyallahu anh'ın ailesi hasen Hüseyin'in annesi yani ne büyük insan geliyor sana diye seslendiler kabre kabirden kendilerine şöyle bir cevap geldi Allah Allah. kabir söylüyor ben dedi haseb sebebi değilim bunlarla bana gelinmez ameline bakacağım ameline onun Efendimiz Aleyhisselam topladı bütün milleti -e -a -a Habibim, en yakın akrabanı kavmu kabileli korku dağıtı gelince topladı hepsini. Ey Kureyş, ey kabibini i Murra oğulları, ondan sonra hepsi tek tek sülaleyi saydı, çok. Ya Beni Abdü Şems, Ya Beni Haşim, Ya Beni Abdülmuttalib. Hepsini çağırdı, topladı, cem etti. Dedi onlara, Canınızı cehennemden kurtarın. Neyle kurtuluyor? Ehli sünnete göre inanırsın. Ehli sünnet ulemasının, fukuhasının beyanına göre amel edersin. Canını cehennemden almak şu dünyada mümkün. Canınızı cehennemden satın alın. Bak ne buyuruyor? اِتَّكُنْ نَعَرَ وَلَوْ بِشِكْكِ Yarım hurma olsun Allah'ın yoluna versen ateşten korusun kendini bak yarım hurmanın bile göreceği iş yarın ahirette milyarları versen görmez o iş ben sizden bir azap kaldıramam peygamber bizim kabilemizdendi neslimizdendi yeğenimizdi şu idi bu idi çökmez canınızı cehennemden almaya bakın ben size Cehennemden nasıl kurtulacağınızı, cennete neyle gireceğinizi söylemedin mi? Söyledim. O reçetelere uyun. Öyle gireceksiniz. Bana güvenmeyin. Ne buyurdu? Ey Muhammed'in kızı Fatıma Selini maşiti mali Benim hayatımda, benim malımdan ne istersen iste benden. Gerçi Efendimiz'in pek malı yoktu ama ne eder ederim yine sana bir şeyler ederim yani senin isteğini yerine getirme çalışırım. Ama la u niyanki min Allah Dünyada malından malımdan istediğini vermeye uğraşayım ama yarın ahirette sana gelecek azaptan bir ufak defedem. Allah. Tabi şefaat yok değil. Ama şafaat kimin izne bağlı? Mendelleri yeşme يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلّٰهِ Allah'ın izni olmaksızın kim şefaat edemiyor? O halde Allah'ı razı et ki peygamberine sana şefaat etme izni versin evliyaya, ulemaya, sulahaya sana yardım izni versin İlla iş Allah'tandır onun elinde dönüyor onun için soğuk demir dövmeyelim Şekil almaz boşuna uğraşılmaz. İlla ehli sünnet inancı ve ameli lazım. Cennete girmek Allah'ın fazlı rahmetine bağlı ama cennetteki dereceler ve Allah'ın fazlı keremi amel edenlere nasip oluyor. Canımızı cehennemden satın almanın yollarına bakalım. Bu namazlar, bu oruçlar, bu sohbetler, bu zikirler Farzlar, vacipler, sünnetler, müstehafler, hedefler Bunları yapmak, haramlardan, mekruhlardan kaçmak Hep canlı cehennemden almak Cenneti Cemalullah'ı ve rızaullah kazanmaktır Ancak müslüman olarak ölün Başka hal üzere bana gelmeyin Ey oğullarımız Ey çocuklarımız, ey torunlarımız Biz ahirete gidiyoruz Arkamızdan İslam dininin emanetini sakın bozmayın. Böyle vasiyet ettiler. Biz de aynı vasiyeti yapacağız. Ölünceye kadar yapacağız. Ama tabii takdir Allah'ındır. Olur çocuklardan, bu yoldan uzaklaşanlar da olabilir. Mahrum olan olabilir. Ama biz mesul olmayız. Vazifemizi yaptık. Ne yapalım? Ancak Müslüman olarak ölür. Düşünmek lazımdır. Allah muhafaza etsin Bir İslam dininin dışında ölmeyi düşünün Allah Allah Buna eş buna denk bir şey olabilir Bunun bırak eşini buna yakın bir zarar düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir zarar düşünebiliyorsunuz? İflas etmek Aç şusuz çıplak bu karda buzda sokakta kalmak Efendim hasta olmak, kanser olmak, üşter olmak Ne bileyim kaza, bela, kıtlık, çığ altında kalmak Bunların hepsi gelip geçen şeyler En nihayet zaten dünyaya kazık çakacak değildin Zaten ölüp gidecektin, ecelin geldi gittin Bu kadar basit O vakit nerede olsan ölecektin Vaktin gelmişti ama kafir olarak ölmek bir adam kanser oldu senin oğlun, kızın acır mısın ona? ooo anası babası o kadar acır ona ki ah yavrumuz gözümüzün önünde gidiyor keşke o öleceğine yani biz ölseydik bizim ömrümüz onun olsaydı e şimdi bu senin ardından da yaşasa, senden ya da yaşasa, fazla da yaşasa yine ölmeyecek, ölecek. Ama nasıl ölecek o mühim. İnsan bunu düşünecek arkadaşlar. Bu namazsız ölürse, bu abdestsiz ölürse, Kur'an'sız, itikatsız, inançsız ölürse, ebedi cehennemden çıkmayacak, ben buna mı yanayım, neye yanayım şimdi? İki günlük dünya. Öyle de biter. Böyle de biter ama kanserden ölür şehit olur, kazada ölür şehit olur, bir felakette ölür şehit olur, dünya nasılsa bitecekti ama ebedi ahiretin sonsuz derecelerini kazanmış olur. Ama bu sıhhati yerinde, afiyet yerinde, parası yerinde, tıkırı yerinde, istikbalini temin etmiş görünümde fakat iman yok, İslam yok, şeriat yok, sünnet yok ve bu şimdi ölse nereye gidecek? Ebedi cehenneme. E buna ağlamak lazım, buna üzülmek lazım yoksa, yani hasta olana acımayacaksın, ölene ağlamayacaksın. Ya İslam'ın dışında yaşayana ve ölene acıyacaksın. Mevlana Celalüttin'in Rumi Kutsi, Ruh Sâmi Hazretleri öyle buyurdu. Ben öldüğüm zaman arkamdan hiç ağlamayın. hep gülün bayram edin, dostumuza kavuştuğumuz gündür. E tabii garantiyi alan, işi sağlama bağlayan insanlar böyle konuşur. Dikkat edelim. Bu milletin ekserisi, hacısı hocasının bile ekserisi, çocuğun diploması, rütbesi, mevkisi, tıkırı, işi, gücü, maaşı yerinde olsun ama namazı olmamış, hiç dert etmez. Hiç. Olur hoca namaz olur, daha gençtir. Olur adam kendi namaza başlamış bu yola dönmüş küçücük çocuğu var da, e inşallah şöyle olur böyle olur bu çocuk iyi olur hayırlı olur ne diyor biliyor musun diyor ki benim yaptıklarımı yapar da o da düzelir sonra ulan desene bu baştan beri iyi olsun benim gibi sonradan dönmesin mi? diyor ki o da benim yaptıklarımı yapar da düzelir 3 yaşında çocuğu için konuştuğu laf bu düşünelim arkadaşlar bu iş çok düşünülecek iş. En mühim iş. Bunun yetişmesinden, büyümesinden, yemesinden, içmesinden, giyinmesinden, kuşanmasından, diplomasından, toplamasından, evlenmesinden, doğurmasından her şeyden mühim İslam üzere bunu yetiştirip İslam üzere sebat ettirebilmek. Bu budur. Yoksa doğur at cehenneme, doğur at cehenneme. Köpek de bir doğurma, dokuz doğuruyor. Hüner değil. Hüner değil. Ancak İslam üzere ölün. Bu ne vasiyet be? Hey gidi, koca peygamberler, tabii öyle vasiyet ederler. Bizim gibi derdi dünya olan alçak, immetli adamlar, hep dünyadan konuşurlar. Ölürken bile dünya. Ölüm döşahına düşer, gelene gidene yine, şura ne oldu, şu iş ne oldu, bu iş oldu? Bazı adamlar şimdi çok ağır hasta olurlar, gelene giden, ah bir iyileşirsem cameden çıkmayacağım, sohbeti bırakmayacağım. Şimdi bana çok öyle diyenler oluyor, gidiyorum ziyarete bakıyorum öyle halleri feci, ümitlerini de kesiyor insan, hemen birden ümidi keser insan. Allah nimet verdi mi ona Allah'tan yüz çevirir, işi bozuldu mu ümidi keser. Allah'ımız öyle buyuruyor. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَعَابِ جَانِبِهِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرْحُ kana يَعْوشًا Biz insana nimet versek sıhhat, afiyet, bolluk, bereket, para, rütbe her makam bizden yüz çevirir diyor. Kenarına köşesine çek yani kendi bildiği gibi gider yani hiç sormaz bize ki ya Rabbi ne emrediyorsun neyi ne ediyorsun sana şükrümüzden aciziz senin dediğin gibi yaşayalım hiç. ama ne zaman bir bela musibet hastalık kıtlık veririm ona o zaman da ümidini keser artık ben iflah etmem düzelmem Allah verdi belamı bitti benim işim o zaman da ümidi keser ne o doğru ne bu doğru Nimet verdiğimi şükretmeyi bilecek Bela geldiğimi de ümidi kesmeyecek aslında İkisi de yanlış insanın yaptığı İki halde de hata da. Diyor bana ki Ah diyor hocam diyor Bir iyileşeyim şu yataktan bir kalkayım bir düzeleyim Hiç sohbetleri bırakmayacağım Yanından ayrılmayacağım Bir iyileşiyor yanıma uğradığı yok Ben böyle çok oldu ha ya. Mevla görüyor İnsan sözünde durmaz, Dönek. DÖNEK! Ben onu durmamam, Mevla unutmaz arkadaşlar. Ben. Devamlı İslam üzere olmalı, devamlı! Bir an ondan dışarı çıksan Allah muhafaza ölüm o anda yakalayabilir, bunu düşünmek lazım. Hiç kenara bırakılacak bir şey değil. Ve çoluk çocuğu dahi nasıl hassız, vasiyetsiz bırakılacak bir zaman değil hal değil. Devamlı kontrol altında. Aman gözümüzün önünde olsunlar. Aman namazlarını kılsınlar, oruçlarını tutsunlar. ibadetlerini yapsınlar. Bir şey lazım değil. Böyle onları yetiştirmek lazım. Oğlum, yavrum. Ben seni bu din için büyüttüm. Ben seni Allah rızası için doğurdum, yetiştirdim. İslam'a, Kur'an'a, şerata, sünnete hizmetçi olasın diye. Rızkın Allah'a aittir. İstikbalin Allah'a aittir. Allah salihlerin velisidir. Ben sana Allah'ı bırakıyorum. Aman İslam'dan ayrılma. Aman Kur'an'dan sünnetten ayrılma. Allah yardımcın olsun. Böyle diyeceksin. Aman evladım para kazan da ne yaparsan yap. Şu makama çık ne dolandırırsan, ne konuşursan, ne edersen serbest sonra düzelirsin, sonra yap, efendim, kılarsın, edersin şimdi sen işine bak bu laf denir mi? ya o anda ölürse ileriye vakti kalmazsa tövbe edemezse, dönemezse ne olacak? çocuğunu elinden attın cehenneme, göze bakarak böyle analık babalık olur mu ya? bu hainlik, bu zalimlik ya ana babalar çok cahil, çok gafil, çok şuursuz. Ne çocuk yetiştirmek. Zaten çocuğun niçin doğurduğunu sorsan ona keyif için der. Ondan sonra kızı olur olur olur oğlu olmaz. Üzülür. Neden üzülür? Malın başkasına kalacak. Bak işte. Hiç düşünmez ki ya çocuk yetiştirsem de İslam emanetini ona teslim edeceğim. Arkamdan bir hayırlı nesil bıraksam. O da bana hayırla dua ettikçe, ibadet yaptıkça sevabı da bana gelse. O niyet yok. Niyet ne? Malın başkasına kalmaz soyadı mı adım batmasın senin soyadınla beraber ne lazım at ne lazım soyad mezar taşlarında yıkılacak mezarlarında yıkılacak ne adın kalacak ne sanın kalacak evvelden adın mı vardı sonunda da adın kız sen İslam yaşasın düşünsene ya din emanetini düşünsene ya ne yapacaksın adı sanışanı şöhreti öğretip? ehli sünnet yaşasın derdimiz dinimiz olsun neslimizi yetiştirmekten gayemiz yine bu İslam emanetini onlara teslim edip arkadan bize hayır dualarını bekleyip kabirde de ruhlarımızın şad olması olsun gaye bu olsun. Başka gaye taşımayalım. Bize haram. Başka niyet bize haram. Ama, tabii evladın hayrını görürsün dünyada da ahirette de e, tabii adın soyadını yaşatır evet malına mülküne sahip çıkan onlar olur ama gaye olmayacak gaye Allah'ın dinine, Habibi'nin sünnetine hizmet eden bir nefer daha yetişsin ve bu yolda sebat etsin olacağı. Rabbim bu gayeyle bizleri ana baba etsin. Amin. Hazırda mevcut olan çocuklarımızı da bu niyetle yetiştirmeyi nasip etsin. Amin. Ölmeden evvel onlara İslam, şeriat ve sünnetle... Yeterli derecede vasiyetler nasihatler ederek gözümüzü aydın olarak ruhumuzu kabz eylesin amin amin amin amin. amin. amin. Allahım ailelerimizden yana, neslimizden zürriyetlerimizden yana, bizi mahcup ve mahrum etmesin Allah. Amin. Bizden Allahım cehenneme nasip eylemesin. Amin. Rabbim neslimizden ateşe adam halka eylemesin. Allah'ın fazluk Keremiyle ilahi ömül kıyam şeriat ve sünnet üzere daim ve kaim olan nesiller yetiştirip nefeslerinin sayısınca bizlere sevaplar müjdesine nail eylesin. Amin. İş budur. Rabbim ölünceye kadar yolunda daim eylesin. İslam üzere ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ahir kelamlarımızı buyurun. Eşhedü en la ilahe eylesin. Amin. Bütün hürriyetlerimize de bunu nasip eylesin. Bu kelimeden, buna imandan, bunu ikrardan, bunu tasdikten ve ehlinden dünyada da ahirette de ayırmasın. Adımlarınıza bir hac bir ömre sevaplar ihsan edip anadan doğmuş gibi buradan tertemiz çıkarıp bir daha günahlara düşmekten muhafaza buyursun. Bu yolun manilerini defedip ortadan kaldırıp bu yolun yardımcılarını vesilelerini günbe gün, gün müzdade eylesin. Rabbim din yolunda kardeşlerimizi günbe gün, be gün artırıp hepimizi birbirimize hayırlarda önder ve rehber eylesin. Bizi müttakîlere imam eylesin. Amin, Amin ya Rabbi'l Alemin. Bu kardeşlerin dünya ahiretlerini mamur eyle. Allah'ım kadınımıza sen dünya darin ihsan eyle. Tabi şu soğukta şu havada şuraya gelmelerinin ecrü mükafatını kat kat ihsan eyle. Amin. Dünyada da ahirette de bütün istedikleri hayırlı dileklerini ihsan eyle. Şerlerden emine eyle Allah'ım. Ne dualar yapılmak gerekiyorsa, Habibin neler istediyse hepsini istiyoruz. Sen ganisin mütealisin, zenginsin, fazl-ı kerem sahibisin. İhsan eyle. Amin, amin, amin, amin. Hürmeti Taha ve Yasin ve Hürmeti Nebiyle mille aşrafı nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sahabihi ve mesaihinel Fatiha.